Elhamdülillahi rabbil alamin Vel akibetu lil muttaqin Ve salatu ve selam ala seyidina ve nabiyyina ve şefii'ina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmein E'uzubillahi minash şeytanir recim Bismillahirrahmanirrahim r Ve inne ka lâ ala kuluq âzîm. Salak Allahü Alâzîm. Ve belâna Rasûlûna Nabiûl Kârim. Ve nâmnu ala zâlîke min al-Şaâkirîna bi kalbin sâlim. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinden bahse onun fazail ve kemalatını arza devam edeceğiz. Bugün şunu düşündüm muhterem müminler. Osmanlı devrinde Topkapı Sarayı'nda bir daire ayırmış Osmanlı Sultanları. Orada 24 saat Kur'an okunuyor. Topkapı Sarayı'nda 24 saat hafızlar nöbetleşerek. Mesela ikişer saat, ikişer saat hafızlar nöbetle Kur'an okuyorlar. Osmanlı devrinde bu böyle Topkapı Sarayı yapıldıktan sonra Cumhuriyet devrine kadar Devam etmiş 24 saat Osmanlı başta fahri kainat Ashab-ı kiram selefi salihin Osmanlı sultanlarından Geçenlerin ruhlarına Hediye edilmek üzere Devamlı okunuyor <Gülüyor> Muhtemelen müminler şimdi Suudi Arabistan'da da hususi bir yayın var radyoda 24 saat Kur'an okunuyor yani 24 saat ne zaman açsanız Kur'an-ı Kerim dinleyebilirsiniz hatta bir aralık gazetelerimiz yazdı Osmanlı sarayındaki bu adet devam ettirilsin yine tekrar başlasın falan diye pek sonu gelmedi ben de fahri kainatın ...medhü senası... ...Peygamber-i Zişan Efendimiz için... ...yapılan konuşma ve vaaz nasihat... ...Rabbim'den öyle niyaz ediyorum... ...öyle demler olsun ki... ...24 saat bir kürsüde... ...Peygamber Efendimiz'den bahsedilsin diyorum... muhterem Bu bir temenni. Yahut hiç olmazsa... ...her vilayette... ...günde bir saat... ...bir Hoca Efendi takris edilsin... ...cemaate mesela öğle namazından evvel veya sonra... ...devamlı Peygamberi Zişan Efendimiz'den bahsedilsin. Konya'mızda uzun yıllar Sultan Selim'de her gün Mesnevi okunmuş muhterem ünlüler, Sultan Selim'de Mesnevi kürsisi var. Orada her gün Mesnevi okutulmuş. Son devirde Sıtkı Dede merhum... Biz çocukluğumuzda biraz yetişmişiz o zata fakat tanımıyorum. Büyüklerden bir zata sormuşlar Sıtkı Dede Efendi için o günün büyüklerinden birine ne dersiniz diye. Mevlevilerin tasavvufta Mevlevi tarikatında son vazifelilerindendir denilmiş muhteremimler. Ondan sonra da Mevlevi tarikatında o kemalde hemen hemen kimse gelmemiş. Evet. Sultuk'ta da de merhum devamlı ömür boyu Sultan Selim'de mesnevi şerif okutmuş. Rabbimizden niyaz ediyoruz. Görülüyor ki muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretlerinden bahsederken saatler adeta saniye gibi, dakika gibi gelip geçi veriyor. Hiç olmazsa 365 günde Asul saadet'ten bugünümüze gelinceye kadar Resulullah için yazılan bütün eserler senede bir defa aktarılmalı. Vaddet dinliyorsunuz muhtemel Müslümanlar? Bazı mevzuları her gün piyasaya getiriyorlar. Her gün. Evet. Ey Kur'an-ı Kerim her gün her saat niye okunmasın? Muhterem emiler peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretleri ümmeti Muhammed'e her gün fazailinden bahsederek, niçin anlatılmasın? Yeni nesil onu dinleyerek bir dereceye kadar hiç olmazsa Resulünü duyar ve dinler ve öğrenir muhteremimiler Bu yerli mahalli racamızda müteşebbislerinden Cenab-ı Halık-ı Zülcelal Hazretleri razı olsun dinliyorsunuz. Muhterem Müslümanlar bu bizim niyazımızdır ve bunu size bugün aktarmış oluyorum. Cenab-ı Hak celle Vali Hazretlerinden hep beraber dua edelim ve isteyelim insanlar. İnşallah şakavetler bitsin, kötülükler sona ersin. Radyomuzu her açtığımız zaman baştan sona ruhun gıdası, manevi hayatın nimetleriyle dolu olsun, ilim ve irfan abu hayatını Memleket evladına dolu dolu kaselerle sunsun bu radyolar inşallah. Aziz cemaat üzülerek söyleyeyim, Allah'a yemin ederek söyleyeyim size, çok zaman radyonun başından hastalanarak kalkıyorum. Bir Bosna Hersek, bir Cezayir faciası, bir Filistin belası 40 küsur senedir devam ediyor. Bir Azerbaycan çubanı, bir keşmir, Allah korusun, hala devam ediyor ki belalarını buldular kolera ve vebanın telaşıyla sabaha akşama kadar telaş içerisinde paçalarını ellerine almışlar, koşturuyorlar. Mutalem biz artık böyle radyo istemiyoruz. Hep eşkıyadan bahseden, hep silahtan ve kandan ve baruttan bahseden haberlere doyduk artık. Şu radyolar... ...Fataili İslamiye'den, Ahlak-ı Muhammedi'den, ecdadımızın tarih ve geçmişinden... ...Müslümanlar için güller toplayarak gülüstanların haberini versinler ki... ...hiç olmazsa dinlediğimiz zaman hastalanmak değil... ...hastalığımızı orada bırakarak afiyetle kalkalım diye... ...âlemlerin Yüce Rabbine niyaz ediyorum muhterem Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu Teala aleyhi ve sellem hazretlerinden... Fahruddin-i İraki Hazretleri Lemaat'ın mukaddimesinde. Lemaat'ın mukaddimesini arz edeceğim. Bugün inşallah hadis-i şerifi alıyorum muhterem Müslümanlar. Şahsiyeti Muhammedi, sünneti Ahmedi'yi beyan eden hadisi bugün dersimizde işleyeceğiz Teala Sadece, sadece dersin mukaddimesi olarak Resulü Zişan Efendimizin de şöyle gönlünü almak için Fahruddin iraqi ne diyor bakınız İslam peygamberi için. Muhtemel Müslümanlar Mevlana'ların, Feridüddin Attar'ların, Sadiler'in, Hafız Şirazi'lerin, şair ve edip'lerin adetidir. Çok zaman bir kişiyi kendi dilinden konuşturarak yazarlar. Fahruddin iraqi de lemaatında altında Peygamberiz İshan Efendimizin dilinden kendini ifade ediyor bakınız. Bu bir edebi sanattır. Rasulü Tasavvufi neşeyle buna Rasulullah da fani olmak diyoruz muhterem millet. Evet, şeikinde fani olmak, üstadında fani olmak, Cenab-ı Hakta fani olmak, Rasulullah da fani olmak manasını kullanıyor muhakkikin. Fahrettin Iraki bu devrede, şu beylikleri ifade ettiği günlerde, Resulü Zişan Efendimiz de fani olduğu için, aynen Peygamber Efendimiz'i konuşturarak şöyle diyor, bakınız. Rûşen şevet zirûşenî cihan, Rûşen şevet zirûşenî men cihan, ger perde-i sıfatı hûd ezheme fûrûderam. Eğer diyor Peygamber-i Zişan Efendimiz, yüzünden Cenab-ı Hak Celle ve Hazretlerinin çektiği nikabı kaldırmış olsam, bütün kainat nuru Muhammediyem, ziyayı Ahmediyem ile öyle aydınlatır ki, yeryüzünde öyle aydınlanır ki, yeryüzünde artık gece diye, zulmet diye, karanlık diye bir şey kalmaz diyor Muhterem Ümünler. Muhterem Kardeşlerim, ben size bir cilveden bahsetmiştim. Mevlana Celalettin Rumi mesnevisinde Garı Gârı Hıra'dan, vahyin gelişinden, Cebrail'le Peygamber Efendimiz'in görüşmelerinden bahsediyor da Mevlana, ilk defa vahyi geldiği zaman, Cenab-ı Cebrail, kanadının bir şarkı, Birli garbı ihata ettiği halde heyeti aslîyesiyle gerçek yaratılıcıyla Peygamber Efendimiz'de görünüyor. İlk gördüğünde garıhraya. O güne kadar Resulullah Cenabı ı Cibrili heyeti aslîyesiyle görmediği için bayılıyor muhterem simalar. Vahiy kitaplarına Buhari Şerif ve emsali kütübi sitle bütün vahiy bahislerine bakınız aynı şeyi orada göreceksiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bayıldı. Cenabı Cebrail çok güzel bir yar, şefik, müşrik bir dost olarak şekli değiştirdi. Peygamber Efendimizi kucaklayıp kaldırdı. Muhteremimiler. Mevlana diyor ki: "Resulullah Cebrail'i görünce bayıldı fakat hemen ayıldı." Ve şunu ilave ediyor Koca Aşık: "Bunu gören cemaat Cibril'in azametiyle peygamberi Zihan Efendimizden daha ulu, daha kavi, daha üstün olduğunu zannetmesinler, gerçeği bilsinler diye aşk eri Mevlana öyle diyor. Ahmet erbi küşayet an perri celil taebet bihuş manet Cebrail diyor. Cebrail'i görünce Hazreti Ahmet düştü, bayıldı fakat hemen ayıldı diyor. Eğer Cenab-ı Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem risalet ve nübüvvet kanatlarını açıp da Cebrail'e bir defa görünseydi o öyle bir bayılırdı ki kıyamet sabahında anca ayılırdı diyor efendiler. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin nurunu fahruddin Iraki'nin dilinden bir defa daha dinlemiş oluyoruz. Ve ben size elli defa söyledim dünyada aydınlık namına ne varsa nur namına ne varsa şurur namına ne varsa iman namına ne varsa Hz. Muhammed'in nurundan ve onun getirdiği Kur'an'ın ziyasından akistir muhteremimiler. emirler öyleyse Nebi Zişan Efendimiz bizim her şeyimizdir şöyle devam ediyor efendiler ez arş taba ferş heme zerre-i Der i afutab-i zamir-i münevverem, arştan ferşe, alemde ne kadar ziya varsa, gönlümde gizli olan nur ve envar-ı ilahinin zerresinin aksinden ibarettir. Dikkat buyrunuz muhterem Müslümanlar, Fahrettin i İrahi öyle diyor, zerresinin dağılmasından ve aksinden ibarettir. Şu halde nuru Muhammedi'yi siz artık kıyas ediniz muhterem üminler. Zerresinin aksinden ibarettir. Bu alem biliyorsunuz, bütün alemlere göre içinde yaşadığımız şu alem... ...veya ahirete göre hakikaten çok küçük bir alem. Öyle olunca nuru u Muhammedi dünyayı ve ahireti ezeli ve ebedi hata ettiği için... ...hep beraber istiyoruz muhterem üminler. Bu kederli dünyada gönüllerimizi nuru u ile dirilt ya yani. Çünkü dünya telaşı, dünya telaşı ruhani hayatımızı yeni tabirle çok çok etkiliyor muhterem Müslümanlar. Manevi alemimizde bir karanlık, devamlı bir bulut bulunuyor. Bir türlü bu kabuğu yarıp da arzu edilen huslat deşesine erişemiyoruz. Habib'in hürmetine ruhumuz ve kalbimizi peygamberin nuruyla yıka da şöyle bir nefes alalım ya Rabbi diye niyaz, ed niyaz ediyoruz muhtarmüsunlar. Bakınız Fahruddin Iraki yine peygamberimizin şan efendimizden onun dilinden şöyle diyor. Bahri muhit reshayi faizan nuru basitlemeyi er nuru ezherem ez nuru ez herem. Bahri muhitler ve okyanuslar benim coşkun feyzımın bir damlasıdır. Gördüğünüz okyanuslar, Hint okyanusu, Atlas okyanusu, şöyle dünya haritasını sererek bir bakınız, bir tekayül ediniz. Peygamberiz Zişan Efendimizin feyzi faizan tabirini kullanıyor. Coşkun feyzımın bir damlasını temsil eder. Arz üzerindeki bütün envar benim güzelliğimin ziyamın bir leması bir huzmesi bir çimkesidir diyor muhterem Müslümanlar bir çimkesidir yani Resulullah'ı gönül alemimizle takayül ederken böyle bileceğiz muhterem Müslümanlar ben dersin mükadimesinde onun için dedim öyle bir saat bir gün dört cuma sekiz cuma değil 360 günün cumasında veya her gününde hususi bir kürsü olmalı ya şu kürsüye taksis edilmeli Orada hocalarımız Münavebe ile hep Resulü Zişan'dan bahsetmeli ki Gönüllere onun kemali Yerleşmeli Resulü Zişan'ı bütün Müslümanlar Taksisen Gençlerimiz dinleye dinleye iç alemlerinde çiçekler açmalı Diyorum muhterem Müslümanlar Ve son olarak Son olarak şu iki beysi de alıyorum Tamamını almayacağım muhterem Müslümanlar Öyle diyor Fahruddin Iraki: "Hursidi asmanu zuhuram aceb medar. Ya Rab. Hursidi asmanu zuhuram aceb medar. Zervat-ı kainat eğer geçti muzharam." Ben diyor, "Şu kainatın, şu alemin, şu semaların gerçek manadaki güneşiyim." diyor. Güneşiyim. Eğer kainatın bütün zerreleri benimle dolu dersem hayret etme diyor ey mümin. Muhterem Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'de "Verafa'na leke zikrak" ayeti-i kerimesi Şifai Şerif gibi, Şerhi Tâziye, Şerhi Aliül Kari ve Şihab gibi eserler de bu ayeti-i kerimeden bahsederken kainatta her zerrede Cenab-ı Hakk'ın nuru olduğu gibi, nuru Muhammedi ile de doludur diyor. Evet. Hatta Ali Ülkari bu ayet-i kerimeye şifa şerhinde mana verirken şöyle diyor, bir balıkçı devamlı balık tutar. Bir gün filesine giren balıklardan birine bakıyor, sağ kanadında La ilahe illallah, sol kanadında Muhammedur Resulullah yazılıymış vay diyor ben diyor bu balıkları böyle tutmaya devam ediyorum eğer bu balıklardan pek çokları bu hakikati taşıyorsa onların hayatına mani oluyorum diyor muhterem Müslümanlar balık o, o andaki tuttuğu balıkları denize salıyor bir daha da balıkçılığa tövbe ediyor bu manevi bir görüntü yani Balıkçılık, balık tutmak meşhurdur manasına değil, yanlış anlamayın. Bu gönül gözü açık olanlara Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği bir cilve muhterem müminler. Ali kari orada kaydediyor. Bukhara ve Semerkant'te, Bukhara ve Semerkant'te diyor, bazı doğan çocukların sağ tarafında, La ilahe illallah, ...sol tarafında Muhammedur Resulullah yazılı olarak doğdukları çok vaki diyor. Buhara ve Semerkant'te bazı doğumlarda bu aynen görülürmüş. Bazı yavruların artık kutsiyet nereden geliyor? Kandan mı geliyor, candan mı geliyor, imandan mı geliyor, Kur'an'dan mı geliyor? Yani manevi kökü olduğu belli muhterem Müslümanlar. Yavrunun sağında Kelime-i Tevhid'in yarısı, solunda Muhammedur Resulullah görülüyor diyor. Yine ali yüceleri muhterem müslümanlar Hindistan'da bazı ağaçların düşen yapraklarında la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılı olarak düşermiş geçmişte kadimde muhteremimiler. Geçmişte bereketli günlerde, nurlu günlerde dillerde ve gönüllerde Muhammed nurunun sallallahu aleyhi ve sellem ufakı alemi doldurduğu devirlerde Hatta Ali Ülkar'ı orada diyor ki muhterem Müslümanlar, birçok aşık ve sadık kullar yaprak düşümünde orada bekler o ağacın altından her gün geçerlermiş. O yaprak bana tesadüf etse de kabrime koysam, vefatımda sadrime koysam, mahşerde huzurullaha onunla çıksam diye. Muhterem Müminler, geçen dersimde söyledim. Minarede ezan okunuyor. Eşhedü en la ilahe illallah dedikten sonra ne diyor müezzin efendi? Eşhedü enne Muhammed Resulullah diyor. Beraber. Hatip efendi minbere çıkıyor. Elhamdülillah elhamdülillah dedikten sonra ve salatu ve selam ala seyidil murselin diyor muhterem müslümanlar. Vaaz efendi kürsüye çıkıyor. Elhamdülillahi rabbil alemin dedikten sonra ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem diyor. Velhasun alemde bütün zerre ezelden ebede akışıyla, Hazreti Muhammed'in güzel zikri ve senasıyla dolu. Hakikati Muhammed'i alemi sarmış durumdadır. Cenab-ı Hak gönül gözlerimizi açarak Allah'ın nurunu, Muhterem ümmiler, Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim, Allahu nuru semavati vel arz buyuruyor. Allahu nuru semavati vel arz. Allahu zülcelal semavati arzın nurudur diyor. Ehli tahkik'e göre kainattaki bütün zerreler envarı ilahi ile doludur. Bu bakımdan fe aynama tuvellu fe teme fe yesullah buyurulmuş. Ne tarafa dönerseniz Allah'ın tecellisi o tarafadır. Şu halde hocam Kabe'ye niye dönüyoruz? Arzu ettiğimiz tarafa dönelim diye veresi geliyor insanın. Kabe'ye dönmenin manası haşâ ki Cenab-ı Hak orada olduğu için değil muhterem Müslümanlar. Vahdeti İslamî'yi sağlamak içindir. Müminler haberiniz ola. Kabe'ye dönüşümüz haşâ ki Cenab-ı Hakk'ın orada olduğu için değil Mevla mekandan münezzehtir. ...envar-ı ilahi bütün kainatı... ...zerrelere kadar sarmış durumdadır. Ne tarafa dönseniz... ...Cenab-ı Hakk'ın tecelliyatı ilahisi o taraftadır. Şu halde Kâbi'ye niçin dönüyoruz? Bir buçuk milyarın... ...vahdetini sağlamak içindir. Altı cihetten... ...müslümanlar... ...en az dört cihetten Kâbi'ye doğru dönüyoruz. Niçin? Bir buçuk milyar... ...tek kol tek kalp, tek beyin, tek düşünce, tek güç, tek varlık olarak gerçek vahdeti sağlamak içindir. Pakistan'ın dev şairi Doktor Muhammed İkbal diyor esrarlar umuzunda. Dercihan canı ümem cem'iyetes, derni ger sirri harem cem'iyetes diyor. Ey mümin dünyada... Varlığım ve bakanın remzi ve şartı topluluktur, vahdettir, birliktir, dirliktir, beraberliktir diyor. Kapı Camii'nin muhterem cemaatı, beyinlerinize perçinliyorum. Beyinlerinize çelik çiviyle perçinliyorum. Var olmak istiyor musunuz? Kıyamete kadar varlığınızı devam ettirmek istiyor musunuz? Bekanın sırrı cem'iyettir diyor. Kur'an-ı Kerim'de, da, İslam büyükleri de, Pakistan'ın dev şairi de öyle diyor. Cem'iyet yani kalpler bir atacak, kafalar bir şeyi düşünecek. oğlu her yönde varlığını, birliğini, beraberliğini devam ettirecek. Yoksa tefrikalar milletleri yıkar muhterem Müslümanlar. Onun için Kur'an-ı Kerim, Müslümanlar... Onun için Kur'an-ı Kerim "Va'tasimu bihablillahi cem'an ve la tefarraku" diyor. "Va'tasimu bihablillahi cem'an ve la tefarraku." Ey Allah'ın inanmış kulları, ey müminler, ey İslam'a teslim olmuş Müslümanlar, arş'tan uzanan Kur'an'a habl metini hakka" sımsıkı sarılınız ve la tefarraku katiyyetle bölünmeyiniz parçalanmayınız diyor muhterem Müslümanlar birinci cihan harbinde müttefikleriyle beraber Osmanlı'da mağlup oluyor ya muhterem Müslümanlar birinci cihan harbinde İngiliz başvekili İngiliz meclisinde İngiliz parlamentosunda konuşuyor. Arkadaşlar Lord Curzon mudur nedir ben gavurların ismini pek bilemiyorum, hatırlayamıyorum. İngiliz başvekili öyle diyor. Gerçi diyor Osmanlı'yı bugün için mağlup ettik diyor. Öyle görünüyor ama eline Kur'an'ı alıyor muhterem Müslümanlar. Bu kitabı onların elinden almadıkça gerçek galibiyeti sağlayamayız diyor. Ya gençler duyuyor musunuz? Ya muhterem müminler. Ya muhterem ümmiler, lafın kısası, evlatlarınızı okutunuz diyorum tamam mı? Hocam siyaset yaptın be, haşa, haşa. Hiç bu işin siyasetle falanla falan da alakası yok. Bunlar Müslüman Türk tarihinin ortasında geçen hadiseler, bu hatıralar böyle dinleyeceğiz inşallahü teala. Muhteremimler biraz sonra hadisi göreceğiz. İslam sevgidir. İslam saygıdır. İslam vahdettir. İslam ülfettir. İslam acıma hissini, merhameti getirmektedir. Ve hakeza ve hakeza. Evet. Muhteremimler mukaddime olarak böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin birkaç neşesini daha ifade ettikten sonra Dersimizin mozuluğunu teşkil eden hadisi şerife bugün mana veriyoruz. Bakınız, Peygamber Efendimiz'i kendi dilinden anlayacağız. Hazreti Ali Efendimiz, Allah'ın Resulüne soruyorlar. Sünnetinizi söyler misiniz ya Resulallah? Yani, varlık alemine gelişinizde şahsiyetinizi ören amirler nelerdir? Söyler misiniz ya Resulallah? Peygamber Efendimiz'i kendi dilinden konuşturuyoruz, kulak veriniz. Mukaddimesini evvelki dersle yapmıştım. Allah'ın Resulü böyle buyuruyorlar. El-Marifetü Re's-i Mali Allah'ı bilmek sermayemdir. bir. Bununla başlıyor muhterem. Aziz kardeşlerim, şu halde varoluşumuzun gayesi, Konyalı Müslümanlar, Kıymetli müminler, varoluşumuzun dünyaya gelişimizin gayesi neymiş demek? Allah'ı bilmek, Allah'ı bulmak, Allah'a ermek, ebedi alemde cemalini görmek için yaratılmışız. Evet. El-Marifetü Resümali. Devamlı okuyoruz, evvelki derslerimde okumuştum. Kur'an-ı Kerim de bunu açıkça ifade ediyor. Ve ma halaktül cinne vel insa illa liyabüdun. Biz insanlar ve cinleri ancak zatı akdesime ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. İbn-i Abbas Hazretleri liyarifun ile tefsir etmiştir. Ebab'ın malumu liyarifun yani beni bilsinler diye. Şu halde müminler... Hepinizin ayrı ayrı kalplerini yarıp bakacağız Para, pul, karı, kadın, mark, dolar değil Kalplerde Allah'ın marifetini dolu bulacağız tamam mı? Çalışacaksın, koşacaksın, kazanacaksın Namerde değil merde dahi muhtaç olmamak için Alnın terleyecek Ellerin nasırlanacak Ökçelerin çatlayacak Ama mümin kardeşim Asli vazifen senin Kazanmak yemek içmek keyfetmek değil Allah'ın marifetiyle dolu yaşamak Peygamberi Efendimiz Marifetullah Sermayemdir diyor devam ediyor Velhud bu esasi sevgi dinimin esasıdır. Bakın muhterem müminler, sevgi dinimin esasıdır. Şu halde 60 milyon, bir buçuk milyarın esas riayet etmesi gereken düstur temel neymiş muhterem Müslümanlar, müminlerin birbirini sevmesi. Hatta Muhterem bir hadis-i şerif var. Hocalarımızdan sık sık dinlersiniz. Yedi kimse vardır ki mahşerde arşın gölgesinde olacaklar. Güneş bir mil kalacak ehli mahşerin tepesine. Haberiniz ola. Eğer salih amelin yoksa, salih amelin yoksa, karıncalar gibi zillete müptela kılacak Mevla seni. İlahi celal ve azameti Karşısında Nane çöpü gibi titreyerek Akıbetini beklemeye Mecbur kılınacaksın Muhterem Müslümanlar Tamam mı Bunu niçin söyledim Cenab-ı Hak Celle Ve Ala Hazretleri İslam'da, İslam'da Mutlaka sevgiyi Esas kılmıştır Dünyada da ukba'da da Cenab-ı Halık-ı Zülcelal'in İnsanlar müminler için hoşnut ve razı olduğu sevgidir Onun için mahşerde Arşın gölgesinde Himaye edilecek kullar Yedi neferdir buyuruyor Peygamber Efendimiz Yedi zümredir yedi topluluktur Yedi güruhtur Bunlardan bir tanesi ve reculâni tahab Fillah İzeşte mâ işte mâ aleyh vel Bakınız mümin kardeşlerim bu 7'den Üçüncüsü olarak geliyor sırada İki kişi ki birbiriyle sevişiyorlar. Tamam mı muhterem Müslümanlar? İki kişi ki, iki mümin ki, iki Müslüman ki birbiriyle sevişiyorlar. Toplandıklarında o sevgiyle toplanıyorlar. Ayrılırken o sevgiyle ayrılıp işlerine gidiyorlar. Şu halde İslam'da asl olan tefrika değil muhterem Müslümanlar. Çekişme değil, nefret değil, ikrah değil, buz ve adavet değil... Müslümanların birbirleriyle sevişmesi... Hatta hadis-i şerifte... Muhterem ümmiler... Hadis-i şerifte... iki kardeş birbiriyle kardeş ve dost olurlar... Biri o birini ne kadar çok severse Allah'a o daha çok yakındır diyor... İki kardeşten biri diğerini daha çok seviyorsa... O daha çok seven Allah'a daha çok yakındır diyor. Tamam mı? Bu necip millet birbirini sevecek inşallahutaala. Birbirine saygı gösterecek inşallahutaala. Hadiseler dinecek muhterem Müslümanlar. Evet. Tefrikalar gönüllerden kalkacak. Neyle ama? Bir tek yolla Arş'tan inen nur sayesinde. Evet muhteremimiler. Bunu gönül defterinize yazınız, beyin perdelerinize hak ediniz. Hak etmek, kazımak manasına, o tahta levhalara işliyorlar ya, hak ediniz o manasına, beyin perdelerinize bunu güzelce işleyiniz. Gençler, memleketin delikanlı, dinamik yavruları. Sonra üçüncü olarak, Peygamber Efendimiz buyuruyorlar, vel aklu aslu dini. Benim gelişimde, benim sünnetim olarak, Sevgi temel ve esas olduğu gibi akıl da dinimin aslıdır diye buyuruyorlar. Evet. Vel aklu aslı dini münasebet aldıkça okuyorum size muhterem müslümanlar. Kıvamul mer'i akluhu la lehu la lehu. Kişinin dininin kıvamı aklının kemaline bağlı, aklının selim olmasına bağlı. Kimin aklı yoksa dini de yoktur muhterem Müslümanlar. Kıymetli kardeşlerim, şöyle bir sual soracağım size. 24 saatin 18 saatinde sarhoş olan bir adamın aklı olur mu? 24 saatin 18 saatinde sarhoş olan bir adam düşününüz. Evet. Düşünebilmek için içki içmesi lazım. Hani ecdat man kafa derler ya, alkolik, beyin ve kafa ve kalp o hale gelmiş, kana karışmış o zehir, içmeden düşünemiyor, içtiği zaman da sarhoş oluyor mutlaka. Muhterem müminler, düşününüz Rabbimiz muhafaza buyursun, buradaki akıldan murat, aklı selimdir. Sarhoşluktan, şehvetten, hatta hırsdan, hatta uyku baskısından dahi salim olacak her yönüyle. Muhterem Müslümanlar, ''Sarhoş olarak namaza yaklaşmayın.'' diyor Kur'an-ı Kerim. La tekrabus salate ve entum sükâra.'' ''Sarhoş olarak namaza yaklaşmayın.'' diyor. Ne olacak? Bidayette içki daha haram olmadan evvel. Ayetler böyle peyderpergeyiyor. En sonunda haram kılınıyor. Bu ortadaki ayet-i kerime. Eğer içiyorsanız namaza sarhoş olarak yaklaşmayın diyor. Aynen Peygamber Efendimiz... ''Uykunuz galip geldiği zaman biraz uyuyun da namaza öyle durun.'' diyor. Dikkat ediyor musunuz kapıcı Camii'nin cemaati? Çünkü uyku kişiyi ne okuduğunun farkından çeker. Sağlam düşünce ve fikrine tesir eder. Kur'an-ı Kerim'i yanlış okuyarak ibadet eder. Onun için uyku bastığı zaman mümkün olduğu kadar biraz uyuyun, namazınızı sonra kılın diye buyuruyorlar. ''Geçirmeyin ha.'' ''Namazınızı biraz sonra kılın.'' buyuruyorlar. Şimdi buna dünya hırsını da ilave ediniz muhterem Müslümanlar ya. Bazen bizim imam sağ olsun veyahut falan caminin imamı Allahu ekber'i yeniden söylüyor. Anlıyorum ki başka yerde ya. Yani Allahu ekber diyor ne dediğini herhalde bilemiyor. Yaradan tekbiri bir daha tekrar alıyor. Kur'an-ı Kerim'de farz edin yanılıyor. Bu hak bu Öyle olunca dalgın, dalgın mihrapta değil. Cesedi burada kendisi başka yerde. Onun için arzu edilen huzuru temin edemiyor. Muhterem bimiler, öyle olunca hırsı, dünya, şehvet de aklın kemaline tesir eder. Dünya hırsı ve şehvet peres olarak kendini kaptıran insanlardan da hayır gelmez muhterem bimiler. Gerçeği olduğu gibi düşünemez. Bu bakımdan dinin kıvamı aklın selametine bağlıdır. Ona aklı selim diyoruz. Hayvani akıl değil. Muhterem bimiler, ben size şöyle... Kardeşane bir şey soruyorum bakınız. Tavuk öldüren, ins, tavuk öldürür gibi insan öldüren adamın beyninde akıl var mı dersiniz muhterem Hocam gidiyor, geliyor, yapıyor, ediyor falan her şeyi biliyor ya işte. Yok muhterem eğer o kalpte, o beyinde akıl, gerçekten akıl olsa tavuğu öldürmeye bile kıyamaz muhterem ya, gazeteler yazıp duruyor. Sigara kanserin en ciddi amillerinden biridir. Doktor hastanın basıyor karaciğerine. Evladım karaciğerin elpimiş içki içiyor musun diyor. Akciğerine bakıyor, ciğerin nefes borun, soba borusu gibi olmuş diyor. Şu sigarayı şu belayı bırak, bu deten ancak belki biraz. Yoksa kanser her tarafını saracak diyor. Fakat bakıyorsunuz, dersimde doktorlar varsa aman darılmasınlar bana, hem de doktor bunu söylerken dudağında sigara takılı. Hem diyor sigarayı içersen şöyle olursun, hem de bunu söyleyen doktorun dudağında sigara takılı duruyor. Şimdi bu adama akıllı adam denir mi muhterem Müslümanlar? Hırsızı böyle, şakisi böyle, canisi böyle zanişi böyle muhterem müminler evinde nur yumağı ailesi ya evinde nur yumağı ailesi asil bir babanın annenin kızı ve nur topu gibi yavruları sofrada bekliyorlar kendisi hain meyka, meyhanede veya bilmem ne hanede geziyor kazandığını benim değil Hacı Vesat hocamın tabiri yetmiş itin artığına Kazandığını veriyor, evinde yavruları aç, okula gidecekler, kalem, defter paraları yok. Çarığının altı delik yavrucağızın ağlıyor. Ben arkadaşlarımın yanına bu ayakkabıyla nasıl çıkacağım diye ağlıyor. Şimdi arabada takside gelirken arkadaşım anlattı. Ak yokuşta bir kaza oldu. Kendisi de arabadaki taksideki beş kişi de birden yok oluyorlar. Şöyle oluyor muhtemel Müslümanlar, içiyor... Gideyim şu ocağı ateşleyeyim diye kalkıyor. Evet, ak yokuştan çıkarken sollamasıyla süratle karşı karşıya geliyor kamyonla, taksi ve nihayet altı kişi birden ciyak ciyak can verip gidiyor ve selam. Bu her gün olan hadiselerin her gün olan hadiselerin biri bu motor emmiler. Radyoları dinliyorsunuz, radyoya intikal eden günde en az 20 kişi oluyor, ölüyor 40 veya 50 kişi yaralanıyor, sakat kalıyor. Kolu kırılıyor, budukuyor. Sebebi yokluyorsunuz sarhoş veya şu veya bu. Evet, öyle olunca bunun çaresini nereden bulacaksınız? Ah hocam biz buluruz onun çaresini. <gülüyor> evet. Ne ile bulacak? Dört sene evveldi muhterem Müslümanlar. Dört sene evveldi. O günün inhisarlar genel müdürü beyanat veriyor. Gazetelerde. O günün inhisarlar müdürü beyanat veriyor. İdareyi devraldığımızda. Özür diliyorum Müslümanlar beni affedin Allah'ınızın aşkına diyorum. İdareyi devraldığımızda Türkiye'de İnhisalar Genel Müdürü 39 milyon litreydi diyor. İçki istihalatımız, istihlat, rakı istihalimiz 39 milyon litreydi. Şu birkaç sene içerisinde 52 milyon litreye çıkardık. Hedefimiz 84 milyon litre diyor. Ya Geçen gün Gazete yazıyor. Lise talebesi ayarında yavrular, ortaokul talebesi sigara ve uyuşturucu bira kullanmaya başlıyor. Bugünün cemiyetinde daha ortaokulda, ilkokulu yeni bitirmiş elinde sigara, bilhassa kızlar arasında da bu alıp yürümüş durumda diyor. Gazeteler hadisata eğlen, akıllı insanlar böyle diyor. Ben size geçen derslerimde söyledim İzmir'e gitmezden evet derslerimde İzmir'de bir lisede kontrol ediyorlar bunu gazeteciler yapıyor ha hocalar hacılar değil eğer bunu ben yaptırsaydım bırak ya şu hocaları onların hesabı de devamlı böyle çıkar zaten derlerdi çıkarlar da çünkü içinden gazeteciler yokluyorlar İzmir'de bir lisede yüzde 49 yüzde 52 uyuşturucu kullanıyor talebe daha lisedeyken. Ya, ya, ya. Muhtemmimiler, akıl diyorum. Evet, Resulü Zişan Efendimiz, akıl dinimin aslı diyor. Gençler, memleketin dur çocukları, daha akıllı olunuz. Aklınızı şehvetten ve gafletten koruyunuz. Sarhoşluk, uyuşturucu ve emsali şeylerden esirgeyiniz. Tabii ben bunu böyle söylerken, Emniyetçi kardeşlerim rahat ediyorlar. Hocamız bizim yapılmasını istediğimiz şeyi yapıyor zaten bize yardım ediyor diyorlar değil mi muhterem Müslümanlar? Emniyetçinin başı dertte. Bu sarhoşlardan, bu ayyaşlardan, bu canilerden, bu eşkıyadan başı dertte. Devamlı olarak bizde dersimizde hayır, hayır bu memleketin sahibi sensin. Uyanık ve ayık ...gezmelisin diye ısrar ediyoruz. Evet Muhterem Müminler. Suçlu bir cemiyet değil... ...suçlu bir cemiyet değil... ...melek haslet bir millet istiyoruz. Melek haslet. Evet. Ya. Muhterem Müminler. Hiç kimse boynuzuna güvenmemeli. Hiç kimse boynuzuna güvenmemeli. Peygamber Efendimiz mahşerde... Mazlum ve boynuzsuz koyun Boynuzlu koyundan hakkını alacaktır Diyor Onun için sakın ola ki Yanıma kalır zannedip de Bir insan bir başka Kardeşinin hukukuna tecavüz etmemeli Onu ağlatmamalı Onu inletmemeli Onu rahatsız etmemeli Peygamber Efendimiz devam ediyor muhterem <Sessizlik> Ve şevku merkebi de şevktir İbadette ibadette şevk ve ihtiyaç ve lezzettir. Muhterem Müslümanlar, Hacı Veysa'da hocamız bazen namazla, namazda yürüdüğünü görürdünüz. Yürüdüğünü görürdünüz. Niye acaba öyle yapardı? İbadetten aldığı şevkin tahrikiyle, kendinde değil. Allahu Ekber dedi mi, Rabbisiyle beraber, namazda böyle kadem kadem ileriye doğru gittiğin her rekatta, biraz daha iler ilerlediğini görürsünüz. Bunun sebebi, namazdan aldığı büyük lezzet ve şevk ya taş gibi bir insan değil içi devamlı cıkırdayan bir insan böyle istiyorum muhterem Müslümanlar. Onun için Peygamber Efendimiz aşağıda da gelecek zaten vecûlet qurratu ayni fi's sala. Gözümün nuru namazdadır diyor Peygamber Efendimiz. Gözümün nuru, gönlümün şururu namazdadır. Allahu ekber dedi mi? Allah bes, baki heves diyor aşık. Allah bes, baki heves. Kula Allah yeter, onun dışında her şey boştur, fanidir, geçicidir, hayalden ibarettir, yok olacaktır. Şu halde muhterem Müslümanlar, ibadeti yaparken müminler, ibadeti yaparken taş gibi bir kalple yapmayacağız, Zevk ve neşe dolu olarak yapacağız inşallah. Kendimiz namazda, kıyamda, rükuda, secdede kalbimiz markta, dolarda, para da, kadında, bahçede, dükkanda olursa, Mevlana tabiriyle, eser bezemin ve dümbehavamiydi böyle bir müsağu vardı. Eser bezemin dümbehavami künet. Evet, başı yerde. ...kıçı yukarıda yatıp yatıp kalkıyor... ...Allahu Ekber'den Esselamu Aleyküm'e varıncaya kadar... ...koskoca namazda bir dakika dahi Allah'ı hatırlamıyor bile... Nasıl ibadet bu böyle? Muhterem Müslümanlar... ...soruyorum, Kapı Camii'nin Muhterem cemaati. ...nasıl ibadet bu böyle? Kime ibadet ediyorsun Allah'ın aşkına Müslüman? Allahu Ekber diyor... ...kalp orada yok... ...ruh başka yerde... Gönül ve dima başka yerde dikmiş o imamla beraber yatıp yatıp kalkıyor yatıp yatıp kalkıyor. İmam ne okulu? Ey vallahi bilmem diyor. Kaçıncı rekattasın? İmam bilir yahu diyor. Muhteremimiler, Ezelden beri Tasavvuf büyükleri Ezelden beri tasavvuf büyükleri sıddık Ekber Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'den tutunuz Bayezid-i Bastami'ler Maaruf kerkiler, serius sakatiler, Cüneydi adadiler Hacı bayramı veriler ve hak ve hak mevlanalar, sadruttini koneviler hep ilk defa varana evladım kalbini temizle, kalbini temizle, kalbini temizle demişler. Yani ibadetleri temiz, berrak, nurlu feyiz dolu, yıkanmış bir kalb ile eda edebilmek ancak Cenab-ı Hakk'a vuslat neşesini getirir. Muhterem Müslümanlar, Peygamberi Zişan Efendimiz Akrabu ma yekul abdümirrabbihi ve huve sacidun buyuruyor. Kulun Allah'a en çok yaklaştığı yer secdesidir. Dinliyor musunuz Müslümanlar? Kulun Allah'a en çok yakın olduğu yer secdesidir. Onun için Peygamber Efendimiz en ciddi dualarında, bir de en zevkli zamanlarında secdeye kapanıyor. olduğum azasında en şerefli yeri aldı ya muhterem ünler, hani şerefli alnımı derler ya, şerefli alnını topraklara koyarak serildi mi bir defa Mevla'nın huzuruna? Eğer kalp de Allah ile beraberse, Allah'la kur arasından perdeler kalkıyor. Cenab-ı Hak işte kulum verdim buyuruyorlar. Muhterem Müslümanlar bakın bir latife-i Resulullah'tan nakledeyim size. Allah'ın Resulü. Mahşerde, geçen derslerimde anlattım. Mahşerde bütün enbiya geziliyor. Şefaat edin de hesap başlasın diye. Peygamberi Zişan Efendimiz Hazretlerine geliyor sıra. Ya Muhammed. Ya Resulallah, ya Hatemel Rusul, ya Hatmel Enbiya. Bütün peygamberler bizim değil Muhammed'indir bu haklediler. Siz lütfedin, şefaat edin de hesabımız başlasın artık. Cennete gidecek, cennete başka yere gidecek, oraya gitsin yerine. Secde dedim ya muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, O anda ene lehe, ene lehe. Bu makam, bu salahiyet bana verildi diyor ve arşın sağında secdeye kapanırım diyor Peygamber Efendimiz. Müslümanlar dinliyor musunuz? Elimi açarım hemen yalvarırım demiyor Peygamber Efendimiz. Veya kıyamda şöyle dua ederim demiyor. Veya kadide şöyle yaparım demiyor. Arşın sağında ki arşın iki tarafı da sağdır. Cenab-ı Hak Celle Vala Hazretlerinin zatında ve arşda sol olmaz muhterem Müslümanlar vekilta yeminey yediği yeminun hadis-i şerifte geçiyor. Arşın sağında secdeye kapanırım ve Rabbim Teala ve tekatta sıfatlarından isterim. Secdeye kapanıyor Peygamber Efendimiz ya. Ya Muhammed başını secdeden kaldır. Irfa Re'sek Seltu tu ve şefa Allahu celalin secdeye kapanan habibine anın da hitabı bu başını kaldır Muhammed'in. İstediğin verildi şefaatın kabul edildi buyurularak secde Muhterem Müslümanlar, Hayber fethediliyor Hayber fethediliyor Cenabı Cafer-i Sadık Hazretleri Caferi Sadık Caferi Tayyar Hazretleri o zaman da tayyar değil sonradan tayyar olacak ...Hazreti Ali'nin abisi... ...Hazreti Ali'nin abisi... ...Cenab-ı Cafer Hazretleri... peygamber Efendimiz'e çok benzermiş... Ali ...Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i o çok sever... ...Resulullah da ona çok muhabbet edermiş... ...Habeşistan'a ikinci defa... ...hicret ettiler... ...Hayber Müminler Medine'de kuvvetlenince... ...Peyamber Efendimiz haber gönderdi... ...Habeşistan'dan geldiler... ...Cafer gelmiş... ...Hayber fethedilmiş... Peygamber Efendimiz Hayber'in fetiğini görüyor zaten, Cafer'in geldiği haberini alınca anında secdeye kapanıyor, anında secdeye kapanıyor. Aşkuru ale feti Hayber, em ale kudumu Cafer Hayber'in fetine mi diyim, Cafer'in muslakla gelişine müşükle diyim ya Rabbi. Müslümanlar, Müslümanlar. Başımız son nefesimize kadar sevdeyle şeref kazansın inşallahu teala. Ya muhtar Veysel Karani, kadsallahu sirahul ali hazretleri. Veysel Karani, Rabbim sevgisiyle kalplerimizi dolu kıl, mahşerde şefaatine mazhar eyle diyorum. Veysel Karani bir geceyi kıyamda bir geceyi rukuda bir geceyi tam olarak secdede geçirirmiş. Bir geceyi tam olarak iki rekat namazın bir secdesinde bir geceyi geçirirmiş. Bir gün demişler ki, Hazret nasıl tahammül ediyorsun, insanın alnı çürür bir kış gecesi bir secdeyle nasıl geçer demişler. Veysel Karani öyle diyor, aaa. Bugünden mahşere kadar bir gece olsa da ve ben onu bir secdeyle geçirseydim diyor. Kapıcamii'nin muhterem cemaati, kıymetli kardeşlerim, gerçek imandan gelen sesi duyuyor musunuz? Keşke bugünden mahşere kadar, kıyamet sabahına kadar bir gece olsaydı da ben o bir geceyi bir secdeyle geçirseydim diyor. Ya Allah-u Zülcelal mahşerde soracak, bizden muhterem Müslümanlar soracak. En iyi kul olarak huzuruna varmayı Mevlamız cümlemiz için kolay getirsin inşallah. <gülüyor> Sallu ala Rasulina Muhammed Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh kelimeyi tayyibeyi münciyesi mübarekesi mübarekesiyle cemali hakkı envarı ı göre göre ölmeyi Rabbimiz mukadder hakkı hak bilip hakta, hakka ıttıbak batılı batıl bilip batıldan içtinabı eyleyen zümreyi salihine ilhak eyle. Hazreti Muhammed'in nurlu yolunda daim kılıp cennette ona komşu eyleye aksal gayemiz olan cemaliyle cümlemize ikram eyleye Subhan Rabbi rabbil el ma yasifun ve selamun ala al-Mursalin ve al Rabbil-Alamin al-Fatih.